Merhabalar efendim. Benden de merhaba. Ee nasılsın kara gözüm? Kötüyüm iki gözüm. Hadi ya, sebep? Başımla boynum, bacağımla sol kolum, dinlenmeye çekildi acı yıvat. Nasıl yani? Aaa dokunma be dur. Ah tutulmuş galiba. Başınla boynun masa başı iş yapmaktan... ...bacağınla sol kolun da ceryanda kalmaktan tutulmuştur bence karagözcüğüm. Iyi. i̇yi teşhisi koydun. İlaç da yaz da tam olsun bari. E, görünen köy kılavuz istemez. İstemez. Biraz egzersiz yap bakalım düzeleceksindir. Sana bazı iş yeri teknikleri göstereyim mi? Bak izle. İlk teknik sandalyede çökme tekniği. Sandalyeyi çök tekniği. Güzel. Şöyle karete gibi bir şey mi yani? Hayır efendim çökme bildiğin çökme. Yani bacaklarını kırıp duruyorsun ya. Bacaklarını kırdığın bir sandalye zaten çökmüştür acıvat Yok yahu sandalyenin demiyorum efendim. Kendi bacağını kırıp. Şimdilik tutulmuş mutulmuş ama en azından yerinde duruyor acıvat İstemem öyle şeyler. Hoppala. İstemem öyle şeyler. Hoppala. Bindala. Ben bineceğim şimdi bir yerlere küplere. Hocam. Bindiğin gibi de inersin Hacıivat. Bak Karagöz'im, kendi hayrın için dinle bari. Sen de kendi hayrın için sus. Yok, susmam. Dost, acı söyler. Dostluğumu ispat etmem lazım. İkinci teknik iş uçuşu tekniği. Vay, benim bildiğim işten uçma... ...güzel bir bahaneyle işten kaytarımı olur Hacıivat. Hayır efendim. Aslında doğru diyorsun. Bütün sorunlar işten dolayı çıkıyor. Birkaç gün ense yapınca bir şeyim kalmayacak. Sen bana yeni bahaneler öğret. Yok yok efendim öyle değil. Yere paralel duracak şekilde masaya tutunup bir ayağını kaldırıyorsun. Diğer ayağını da başın üzerine koyuyorsun. Hayır değil efendim. Benim ayağım tutuldu diyorum sen kaldır diyorsun. Kaldırabilsen seninle ne işin var? <gülüyor> ha Affedersin ben onu unuttum. Sadece başın ve boynun tutulmuş olsaydı bu egzersiz geçerli olacaktır. Hay ayağım tutulana kadar dilim tutulaydı da sana bir şey demeseydim. Sabır ol efendim. Şimdi geçelim diğerine. Şimdi de yüzüyor muyuz? Yok efendim. Zafer egzersizini yapacağız. Eee, onca hareketi başarıyla iş yerinde yaptım ve hala kovulmadım ya da ya da bana deli demediler. Zafer benimdir anlamında bir şey herhalde. Yok yahu, bayağı bu da diğerleri gibi egzersiz efendim. Evet diğerleri gibi, affedersin ama ben bunu iş yerinde değil evde yapsam ne oluyor? Yaparsın canım yaparsın. Hani evde orada burada zamanın yok diyenler için bu teknikler. He, evde de zaman bulamayacağım, iş yerinde bulacağım. Çok mantıklı. Of, of, pratik diyorum efendim. İş yerinde bile yapılacak kadar kolay olduğu için ömür törpüm, iş yeri egzersizi demişler. Aaa iyi, tamam tırnak törpüm. Sonra da? Sürünme tekniği. Yani senin için çabalayan biriyle dalga geçiyorsun ya. Tebrik ederim seni efendim. Ben de seni, gel öpüşelim. Aaa boynum boynum. Vay, bay, bay, <gülüyor> devam et, devam et sen dalgaya. Neyse, sohbetimizi burada keselim yoksa sen iyice kırılıp döküleceksin.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 Teknik yönetmen Kadir Çiftçi Ya Serkan Barisiyelere söyleyebilen birini bulsaydık ya Gürültü yapmayın stüdyodayız Pardon <gülüyor>